Dronların insanlığa hizmette kullanımı, drone teknolojisi, askeri alanlarda başlamış olsa da günümüzde insani hizmetlerden lojistiğe, tarımdan sağlık sektörüne kadar birçok alanda devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır. İnsanlığa hizmet etmek üzere tasarlanan projelerde dronlar, hız, erişim ve maliyet avantajlarıyla dikkat çekiyor. Dronların insanlığa hizmetle başlıca kullanım alanları, birinci acil durum ve afet yönetimi, dronlar, doğal afetlerde yardım malzemelerini ulaştırmada, kayıp kişileri aramada ve afet bölgelerini değerlendirmede önemli roller üstlenmektedir. Özellikle erişimi zor bölgelere hızlı bir şekilde ulaşarak hayat kurtarıcı bir rol oynarlar. İslam'ın yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri, bu tür teknolojilerin insani hizmetlerde kullanımını teşvik eder. İkinci Sağlık hizmetleri Kırsal veya ulaşılması zor bölgelere ilaç, tıbbi ekipman ve organ nakli için kullanılabilen dronlar, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır. Bu tür projeler, hayat kurtarmayı hedefleyen teknolojilerin önemini gösterir ve İslam'ın, bir canı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir, maide, 5.32 anlayışta örtüşür. 3. Tarımsal Uygulamalar Dronlar, tarım alanlarında mahsul izleme, sulama, ilaçlama ve verimlilik analizi gibi birçok alanda kullanılır. Bu teknolojiler, daha sürdürülebilir ve verimli bir tarım sistemine katkı sağlar. İslam'da israfın haram olduğu anlayışı, tarımda kaynakların doğru ve etkili kullanımını teşvik eder. 4. Lojistik ve Taşımacılık Dronlar, şehir içi taşımacılıktan kırsal bölgelere teslimata kadar geniş bir yelpazede lojistik çözümler sunmaktadır. Özellikle insani yardım organizasyonlarında, Hız ve erişim avantajlarıyla öne çıkar. 5. Çevre ve doğa koruma Dronlar, çevre izleme, orman yangınlarını tespit etme ve yaban hayatını koruma gibi alanlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. İslam'ın doğaya karşı sorumluluk anlayışta uyumlu bir kullanım alanıdır. İslami Ahlaki ve insani değerler ışığında drone kullanımı. Drone teknolojisinin insanlığa hizmette kullanımı, sadece teknik başarılarla değil, aynı zamanda etik ve ahlaki sorumluluklarla da değerlendirilmelidir. Dronların savaş ve zarar vermeye yönelik kullanımından kaçınılmalı, insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan projelerde kullanılmalıdır. İslam'da niyetin önemi, teknolojik gelişmelerde de rehber olmalıdır. Bu teknolojinin tüm insanların faydasına sunulması ve kaynaklara erişimde adaleti sağlaması gerekir. Özellikle dezavantajlı toplulukların faydalanabileceği projeler geliştirilmelidir. Drone teknolojisi, insanlığa hizmette devrim niteliğinde fırsatlar sunmaktadır. Sağlık, tarım, lojistik ve çevre koruma gibi alanlarda sağladığı katkılar, bu teknolojinin insanlık yararına kullanımını desteklemektedir. Ancak, bu teknolojinin etik ve ahlaki sorumluluklarla geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir. İslam'ın dayanışma, yardımlaşma ve israfı önleme prensipleri, bu alandaki projelere ilham kaynağı olabilir. Droneların insanlık yararına kullanımı, Modern teknolojinin ahlaki değerlerle nasıl bütünleşebileceğinin güzel bir örneğidir.